Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Resulullah bize kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmeyi öğretti. Ebu Bekir beni can çekişirken satın aldı. Hayatından ümit kesilmiş, habeşli bir kölenin etmeyeceği bir fiyata hem. Sonra beni azat etti. Hem hayatımı hem de özgürlüğümü ona borçluyum. Allah'ın veya Resulü'nün emrettiği herhangi bir konuda bizim gönülsüz olmamız mümkün mü? Yüce Rabbimizin bize lütfettiği imkanları onun istediği şekilde sarf etmekten daha güzel ne olabilir? Resulullah zekatı verilmediği zaman malımızın temizlenmeyeceğini... İçerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını söyler. Hayrola Enes'cik ne oldu böyle? Ne oldu söylesene. Müjde! Müjde! Hasan'ın kardeşi doğdu. Peygamberimize haber vermeye gidiyorum. Ya Resulallah sizin benim aldığım gibi abdest alan... Sonra da aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur sözünüzü duyduğumdan beri Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılıyorum İşte en fazla ümit bağladığım amel budur 78. Bölüm Peygamber Efendimiz'in Müslümanlara öğrettiği şeylerin başında ırkçılıktan uzak durmak gelirdi. Cahiliye toplumu içinde çok kuvvetli olan ırkçılık hisleri İslamiyet'in gelişiyle birlikte aşama aşama kaybolmuştu. Ancak yine de bazen eski alışkanlıkların izleri görülebiliyordu. Ebu Zeri Gıfari bir gün Hz. Bilal ile tartışmaya başlamış, tartışmanın şiddeti artınca da kendine hakim olamayarak, Ağzından bazı sözler dökülmüştü Hazreti Bilal'e kara kadının oğlu diyerek hakaret vermişti. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz pişman olmuştu ama iş işten geçmişti Hz. Bilal bu sözlerden çok incinmiş Peygamberimiz de olaydan haberdar olmuştu Peygamberimiz Ebu Zer'e şöyle dedi Ebu Zer onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Ben bunu nasıl yaptım? Peygamberimiz Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarsınız. Ademse topraktandır. Arap'ın araba olmayana, araba olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır der dururken, ben nasıl oldu da böyle bir cümle kullandım? Bilal'e kendimi nasıl affettireceğim şimdi Ebu Zer'in kulaklarında Peygamberimizin sözleri yankılanıyordu Ebu Zer Onu annesi sebebiyle mi aşağıladın Demek ki sen kendisinde Hala cahiliye izleri olan bir kimsesin Pişmanlığı gönlünü Yakıp kavuruyordu Beklenmedik bir hareketle Kendini Bilal'in önüne attı Ne yapıyorsun Ebu Zer Ağzımdan çıkan sözlerden dolayı beni affet ben sanki hiç İslam'la tanışmamışım gibi davrandım. Peygamberimizin dediği gibi cahiliye izleri var hala bende. Beni affet Bilal. Dostumdan bu sözleri duymak beni üzdü. Evet. Ama neden böyle önüme uzandın? Seni kara kadının oğlu diye aşağıladım. Şimdi o kara ayağınla yüzüme basmadan bu başı yerden kaldırmayacağım. Bu, bu, bu imkansız. Böyle bir şey yapmam. Lütfen kalk yerden. Hayır. Benim nefsim bunu hak ediyor. Seni ten renginden dolayı küçük gördüm Halbuki hepimizi yaratan Hepimize rengini veren Allah Sen yüzüme basmadıkça Buradan kalkmayacağım Olmaz Ebu Zer kalk ayağa Biz kardeşiz Benden yüzüne basmamı nasıl istersin Allah'tan sürekli bağışlanma dilerken Birbirimizin hatalarını affetmezsek olur mu hiç? Bir sözü affetmeyecek kadar katı yürekli miyim ben? Kırgınlıklara yol verirsek şeytan aramıza girmez mi? Peygamberimiz ne der hep? Birbirimize küsturamayız. Gel buraya. <gülüyor> Gel. Allah senden razı olsun. Sen beni affetmeseydin ben de kendimi bir ömür affetmeyecektim. Allah'ın ve Resulünün rızasını kaybetmekten, kardeşlerimin gönlünü kırmaktan Allah'a sığınırım. Ebu Zer bu olaydan sonra herkese itinayla davranmış, hayatının ilerleyen zamanlarında köleleriyle aynı tarz kıyafetler giyip, onları asla kendinden aşağı bir konumda bulundurmak istememişti. Bir gün ashabıyla birlikte otururken Peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler merakla sordular. Kim bunlar ya, Kim bunlar ya? Kim bunlar ya? Kim bunlar? Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Bunlar akabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından, Haberiniz olsun Allah'ın sevgili kullarına korku yok, onlar üzülecek de değillerdir, ayetini okudu. İslam kardeşliği dünyada eşi benzeri görülmemiş bir birliktelik sağlıyordu. Yıllarca ırkçılık yapıp birbirlerinin sahip oldukları ailelerden dolayı sınıflandıran Araplar, İslamiyet'i kabul ettikten sonra birlik olmuşlardı. Medine'nin yerlileri olan Evs ve Hazreç kabileleri, Aslen iki kardeş kabileydi fakat aralarında oluşan husumet sonu gelmeyen bir kan davasına dönüşmüştü. Müslüman olmalarından sonra bu iki kabile aralarındaki huzursuzluğa son verip Ensar olma şerefine eriştiler. Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirlerle Ensar arasında kurulan kardeşlik hukuku da ayrı bir öneme sahipti. Peygamberimiz bazen Ensar ile muhacirleri bazen Ensar ile Ensarı ya da muhacirlerle muhacirleri kardeş ilan ediyordu. Ve bu kardeşlik Anne baba bir kardeşlikten çok daha kuvvetli oluyordu. Bu kardeşlerden biri de Selman'la Ebu Derda idi. Selman'ı farisi Medine'ye geldiğinde bir Yahudiye köle olarak satılmıştı ve hala esareti sürüyordu. Ebu Derda ile bir araya geldiklerinde peygamberimizden bahsederler, Selman bulunamadığı ortamlarda Resulullah'ın neler söylediğini öğrenmiş olurdu. Ebu Derda Hoş geldin Hoş bulduk Selman Nasılsın? Hamdolsun Seni gördüğüme çok sevindim Ben de öyle e ne zamandır görünmüyorsun? Efendim Müslüman olduğumu öğrendi Gözü sürekli üstümde Bir yanlış yapacağımı düşünüyor sanırım Hay Allah Dışarıya eskisi gibi çıkamıyorum Keşke seni bu sıkıntıdan kurtarmanın bir yolu olsa Keşke Yıllarca hak dini bulmak için gezdim dolaştım Onu buldum ama özgürlüğümü kaybettim Şimdi Peygamberimizi görebilmek için can atıyorum ama imkan bulamıyorum Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum O yüzden ondan haberler getirdim sana Allah razı olsun senden Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak Ee, neler oldu anlatsana Allah Resulü ile beraber oturuyorduk Peygamberimiz size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Biz de elbette ey Allah'ın Resulü dedik. Burada kastedilen nafile oruç ve namaz olsa gerek. Elbette. E peygamberimiz ne cevap verdi peki? Resulullah şöyle dedi. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır. Buna benzer bir hadisi de Ebu Eyyub'dan duymuştum. Öyle mi? Neymiş o? Bir gün peygamberimiz Ebu Eyyub el-Ensari'ye, Ebu Eyyub Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi demiş. Ebu Eyyub elbette deyince Resulullah birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış tavsiyesinde bulunmuş. Hmm. Demek öyle. Peygamberimiz bu konu üzerinde o kadar çok duruyor ki bazen korkuyorum. Evet küslüğün Müslümana yakışmadığından o kadar çok bahsediyor ki bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması ve bu şekilde karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir sözünü duymayan kalmamıştır herhalde. İyi şeyler söyleyerek, iyi sözler taşıyarak küs insanların arasını bulmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz der Peygamberimiz. Kendisi şaka bile olsa yalan söylemezken bunu söylemesi manidar değil mi? Öyle. Gönül almak ve Müslümanların birlik olması o kadar mühim ki. Biliyor musun, pazartesi ve perşembe günleri cennetin kapıları açılır ve Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanırmış. Ancak kardeşiyle arasında husumet bulunan kişi müstesna. Onlar hakkında şöyle denirmiş, şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin. Hmm, bilmiyordum. Geçen gün birisi peygamberimize... Cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum demişti. Resulullah şöyle söyledi. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazını kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Hmm. Bu tavsiyeye bilsek ne küslük kalır aramızda ne dargınlık zaten. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. İyi ki geldin bu derda Seninle ettiğimiz sohbetler benim yüreğimi genişletiyor. Ee, İslam kardeşliği böyle bir şey işte. Sen kalkıp dünyanın bir ucundan buraya geldin. Ben kendimi bildim bileli bu topraklarda yaşıyorum. Allah'ın elçisi ikimizi kardeş ilan etti Birbirimize sırf Allah rızası için sevgi duyuyoruz Ve bu sevgi gittikçe güçleniyor Tabii ki ettiğimiz sohbetler sadra şifa olacak Allah senden razı olsun Peygamberimiz niye senin için ümmetimin bilgesidir demiş Anlamak zor değil Hepimizden razı olsun Allah ilmimizi arttırsın Hikmetinden bahşetsin amin, amin Hadi kalkalım da ...senin sahibin gecikmenden Hı. endişelenmesin. <gülüyor> Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Tehanet İşleri Başkanlığı sundu.